El Allah Azze ve Celle, El Cevâb'tır. Allah Azze ve El Mu'ti ismi Sahih Bukhari'de Mu'aviyya radıyallahu anh'udan gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Men yuredillahu bihi khayran yufakkihu fiddin Allah Azze ve Celle, kimin hayrını diler ise onu Dinli, dinde anlayışlı fakih kılar. Allahu mu'ti ve ana Allah mu'atidir, verendir. Ben ise kasımım yani taksim edenim. Ve la tazalu hadihi'l ümmetu zahirina alamen khalafhum hatta yeti'a emru'llahi ve hum zahirun. ümmet, kendilerine muhalefet edenlere üstün gelmeye devam edecektir. Ta ki Allah Azze ve Celle'nin emri gelinceye kadar. Bu Allah Azze ve Celle'nin El-Mu'ti ismi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam biraz önceki okuduğumuz Sahih Buhari'de gelen Mu'abiyya radıyallahu anhudan rivayetinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesinde El-Mu'ti yani bolca veren manasında olduğunu bildirmiştir aleyhissalatu vesselam. Allah Azze ve Celle'nin El-Cevat yani çok cömert manasına gelen El-Cevat ismi de yine gelen rivayette Ebu Zarh radıyallahu anhu'dan gelen rivayette, Tirmizi rivayetinde Allah Resulü diyor ki Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu Ya ibadî kullukum dallun illa men hedeytuh diye başlayan uzun hadis. Ey kullarım muhakkak ki hepiniz doğru yolda değilsiniz, dalalettesiniz. Ancak benim hidayet ettiğim bunun dışındadır hadisinde ve hadisin sonunda Tirmizi ve İbn Macid'e gelen rivayette "Delike bi enni Jawadun Majidun af'alu urit." böyledir. Çünkü cömert olan Varlık sahibi olan ancak benim diyor Allah Azze ve Celle. Ki hadisin rivayetinde başında baktığımız zaman işte hepiniz dalalettesiniz. Hidayet verdiğim bunun dışındadır. Öyleyse benden hidayet et isteyin, size hidayet edeyim. Hepiniz çıplaksınız ancak benim giydirdiğim bunun dışındadır. Öyleyse benden giyinme talep edin ki sizi giydireyim. Hepiniz açsınız, yoksulsunuz. Öyleyse benden açlığınızı giderecek rızık isteyin ki ben de size rızık vereyim. Ve hadis devam ediyor. Zeleke bu böyledir. Bi enni cevahatun majid. Çünkü cömert olan, varlık sahibi olan benim ef'alu maurit. Ben dilediğimi yaparım diyor Allah azze ve celle. Ata'i kelam ve azabi kelam. Benim diyor vermem de azap etmem de sadece ve sadece bir söz iledir. İnne emri lişeyin iza eredtu en aqula lahu kun feyakun. Muhakkak ki benim emrim diyor ben bir şeyin olmasını istediğim zaman ona ol derim o da ol verir buyuruyor. Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği bu rivayette. Ve Allah Azze ve Celle bu hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi Ben muhakkak çok cömertim buyuruyor Allah Azze ve Celle gelen e, rivayette. Ve yine ee, Tanha bin Ubeydullah İbni Keriz mursel olarak rivayetinde diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah muhakkak ki Allah cevattır cömerttir ve cömert olanları sever ve yuhibbu ma'al ahlak ahlakın yüce olanını severdir. Ve yakrahu sefsafa ve onun aşağı olanları yani kötü ahlaktan da hoşlanmaz buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu aynı zamanda Beyhaki şu ül İman'da zikrediyor. Allah el-Mu'tidir. Yani Allah Azze ve Celle, hakiki manada veren yalnız ve yalnız Allah Subhanehu ve Teala'dır. La mâ ni'a limâ Allah'ın verdiğini engelleyecek kimse yoktur. وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ Allah'ın engel olduğuna da, engel olduğunu da verecek hiç kimse yoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin atası vermesi nedir? Bir söz iledir. Allah Azze ve Celle'nin mani olması da bir söz iledir. Allah Azze ve Celle bir şeyin olmasını istediği zaman, kun Allah ona ol der o da ol verir ve bütün insan oğlunun başına gelen ne kadar nimet varsa hiç şüphesiz Allah Azze ve Celle'nin vermesinden atasından başka bir şey değildir. Çünkü onun vermesi kulların tamamını kaplamıştır mümin olsun kafir olsun. Allah Azze ve Celle verirken, rızıklı, rızıklandırırken hiçbir zaman bu mümindir, bu kafirdir, bu iyilik sahibidir, bu kötülük sahibidir dememiştir. Ama bu nerededir? Dünyadadır. Ahirete geldiğimiz zaman kıyamet günü ise ancak ve ancak Allah mümin kullarına bağışta bulunur, mümin kullarına verir, onlara ihsanda bulunur. Diyor ki Allah Azze ve Celle İsra Suresi 20 ve 21. ayet-i kerimesinde. كُلَّ النُمِدُّ هَاُولَا وَهَاُولَا مِنْ اَطَاءِ Rabbinin vermesinden kafirlere de müminlere de Allah ne yapar? Verir diyor. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا Onlar için yani ne kafirler için ve de müminler için veya kafir olmayanlar için Allah'ın yasaklanmış bir nimeti yoktur. Allah onlara da verirdir. Ondur keyfe faddalna ba'dahum ala ba'd. Ey Muhammed bak diyor. Nasıl dünyadayken rızık ve amel olarak onları birbirine üstün kıldık. Çünkü hem rızık olarak hem de amel olarak insanlar birbirleriyle eşit mi? Değil. Kimisinin malı fazladır, kimisinin aşağıdır, kimi fakirdir, kimi zengindir, kimi orta hallidir, kiminin ameli daha fazladır, kiminin ameli daha azdır. Çünkü Allah Azze ve Celle böyle takdir etmiştir. Kiminin rızkı fazla, kiminin ki azdır. Ama, ama Müminler için Asıl lütuf ve asıl derece nedir? Kıyamet günü, ahiret günü, ahirette müminlerin olacaktır. Bu da ancak ve ancak müminlerin orada üstün olmasını gerektirir. Allah dünyadayken kafire de verir, mümini de rızıklandırır. Ama ahirete geldiğin zaman sadece ve sadece müminlere derecelendirir Allah Azze ve Celle. Ve yine Araf suresi. 32. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Azze ve Celle قُلْ men حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ لَتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْكِ Allah Azze ve Celle'nin kulları için çıkardığı bu elbiseleri veya yiyeceği içeceği kim haram kıldı? قُلْ هِيَ لِلَّذ۪ينَ آمُنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَةِ Deki bu dünya hayatındaki iman edenler içindir. Halisaten ve kıyamet günü de nedir? Ancak ve ancak müminlere aittir. İşte bu şekilde bilen bir kavim için biz böyle ayetlerimizi açıklarız buyuruyor Allah Azze ve Celle. Demek ki dünyadayken Allah Azze ve Celle kafir olsun, mümini olsun, faciri olsun, günahkar olsun, iyilik sahibi olsun vereceğini vaat ediyor ve söylüyor Allah azze ve celle ki vermiştir der. Ama asıl kıyamet günü derece üst derece olarak üstün olan, üstünlük olarak üstün olan nedir? Ancak ve ancak Allah azze ve celle'nin mümin kullarıdır.